Allahu Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah u, Allah, u, Allah, u, Allah u. Evet Müslümanlar size ilk önce İhlastan bahsedelim Bizim kendisine ihtiyacımız olduğu Bizde gerçekten az derecede olan Kendisine şiddetli bir şekilde muhtaç olduğumuz Kendisini özden duyduğumuz İhlastan bahsedelim İhlas öyle bir şeydir ki Allah katında amellerin kabul olmasının şartıdır. Ehl-i sünnet alimleri bir amelin Allah katına kabul olabilmesi için onun üç şartı var demişlerdir. Bir tanesi o ameli yapan kişinin Müslüman olması. İkincisi olarak o amelin meşhuru olması, şer'i olması, şeriata uygun olması, bidat olmaması, dine sorudan uydurulmuş olmamasıdır. Ve üçüncü olarak da o amel yapan kişinin muhlis, ihlaslı, samimiyet üzere yapması. İhlas bu derecede önemlileri kardeşler. Düşünün sizin milyonlarca ameliniz olduğunu, hayır amelleri olduğunu, ki Allah'a hamdolsun hepinizin yani sayamayacağı kadar belki aklına gelemeyeceği kadar hayırlı amelleri vardır. Şunları bir gözünüze bir tarttığımızda bu amellerin Allah katında yok, olur, oldu, yok olmasını ister miydiniz? İşte ihlas üzere yapılan her hayır ameli de Allah katında tuz buz olacaktır. Allah Azze ve Celle da oluyor ki ve kadinna amelin ma amilu fe cealnahu habaen Biz diyor o gün diyor amellerini diyor toplayıp diyor getirmişizdir diyor. Baakalar amellerini fe cealnahu habaen mentura. Biz diyor onların diyor amellerini tuz buz etmişizdir yani yerle yok etmişizdir. Niye? Çünkü samimiyet olmadığından dolayı. Samimiyet bu kadar önemli. Samimiyet bizim İlk yapmamız gereken şeylerden bir tanesi samimiyettir, zordur. Ve başa çalışılması gereken en önemli meselelerdendir. Alimlerin bile en çok dikkat ettiği, en çok uğraş verdiği meselelerden bir tanesi de ihlastır. Alimlerden bir tanesi buyuruyor ki ben diyor 40 seneden beri diyor, amellerimde diyor ihlası bulmak için diyor, çalışıyorum diyor. Subhanallah. Bunu kim diyor? Ömrünü ilme alamış, kendini yine vermiş, Rabbani yolda ilerleyen Gidişi gününüzde ilim olmuş olan alim diyor. Ne diyor? 40 seneden beri, bakın ne yani. diyor bir seneden beri, iki seneden beri? Yani adımı yaşadığı müddet boyunca Hala Mehmet diyor ki, 40 seneden beri ben diyor amellerimde ihlaslı olmaya çalışıyorum. İhlaslı yakalayamaya çalışıyorum yani. Bu nasıl bir ihlasmış ki yakalayamıyor? Demek ki ihlas öyle bizim dediğimiz gibi namazlarımızda sadece göz yaşı dörtmek değilmiş ki onları bile yapamıyoruz. Müslümanlar bakın ne hale geldik yani. Subhanallah. Hangi videoyu diyiyoruz ki, biz beş vakit namazımızda toplu bir şekilde gidip ağladık? Hangi burada da kılmış olduğunuz namazlarımızda ihlaslı bir şekilde, kaç gün burada ağladık? Kaç gün ihlaslı, bu ihlaslı bir şekilde Müslümanlara dua ettik? İhlas bizim hayatımızın neresinde? Allah Azze ve Celle'ye sorabileceğiz, Allah Rabbim bu da senin rızanı gözeterek, senin rızan için yaptım diyebildiğimiz ihlaslı kaç tane amelimiz var? Allah için söyleyin Müslümanlar. Şu küfrün içinde, şirkin içerisinde neredeyse de artık İzale olmuş gibi bir şey. Yani bu duran su her zaman pislenir. O yüzden imanlığı Allah Azze ve Celle nasip ettiği gibi, hidayeti size nasip ettiği gibi siz de o imanı, hidayeti değerlendirin. Harekete geçtirin ki Allah Azze ve Celle onu ne yapmasın? Kirlendirmesin, sizden almasın. İmanınız olduğu yerde kalmasın. İmanınızı harekete geçtirmek için samimiyetle Allah Azze ve Celle yolunda hareket edin. Nerede hareket? Orada bereket demişler. O yüzden imanıza harekete geçirin, tek bir böyle bir kendinizi e, bir inzivaya çekmeyin. Allah Azze ve Cep'le amellerinizi çoğalmak için iflaslı bir şekilde harekete geçin. Duran olmayın, aktif olun Müslümanlar, gözlerinizi açın, ölüm size gelmeden önce hazırlıklı olun. Yani görüyorsunuz ki hepimiz en basiten kendi çevremize bakalım. Yani birçoğumuz içerimizde kimisi 6 seneden bir, kimisi 7, belki 10 sene, belki 15 sene, belki daha yeni tevhidle müşerref olan insanlarız, doğru mu? Allah Azze ve Celle bize iman nasip ettiği, hidayet nasip ettiği tevhidin aslanlarıyız, doğru mu Müslümanlar? Bu şekilde Allah Azze ve Celle size milyonlar, milyonların içerisinde size nasip etmiş olduğu bu imanı değerlendirin, onu eksiltmeyin, onu harekete geçirin, onun, onun için Mücadele edin, onun için fedakarlık yapın. Bakın Müslümanlar vaktini herkes istiyoruz işte şöyle şöyle yapacağız, böyle böyle yapacağız. Ama alimlerden bir tanesi diyor ki müminlerin münafıkların diyor amel şeyi ilmi söylemektir. müminlerin e, şeyi samiyeti ise ameldir. Amellerinizi çoğaltın, amellerinizi harekete geçelim. Yani bu kadar derece çok bizim buzları olduğumuz, gerçekten kendisine çok ihtiyaç olduğumuz meselelerden bir tanesi. Bunu çok dert etmemiz lazım sonra. Ben geçen okularda da anlatmıştım işte Peygamber sahabelerle aramızdaki fark Sahabelerle aramızdaki farkı. Neden sahabeyle aynı samimiye <gülüyor> üzere olamadığımızı? Hatta demiştim ki işte o sahabelerden bir tanesi e, rüyasında görüyor, otobüs kayarken başını koyuyor, oradaki mesajı alıyor. Sahabe diyor işte bu yolu diyor başını koydu, o yüzden diyor sahabe bu yola başını koydu. Biz ise ne, ne yapıyoruz? Kestirme yollardan. Şöyle yapsak nasıl olur? Böyle yapsak nasıl olur diye gittiğimizden dolayı Allah Azze ve Celle bize onların samimiyetini vermiyor. Samimiyet dediğin infa çağrılığında evin sen ne bıraktın derin ne? evimi Allah'ın varasını bıraktım diye diyebilmeyiz ki, diyen dediğim gibi demeliyiz ki Allah Azze ve Celle bize Evvekir radıyallahu anh'ın imamını versin. Biz infa çağrıldığımızda ya borcumuz var dediğimizde Allah Azze ve Celle sana bıraktı Evvekir'i, sana Allah Azze ve Celle normal bir iman şeyini bile tatlırmaz. İman nedir? İmandan sen lezzet almak istiyorsan onu harekete geçireceksin ki imanından lezzet alasın. Allah için dostluk, Allah için düşmanlık yapacaksın ki imanın tadından, imanından tad alasın. Allah Azze ve Celle Celaleni tevhidle müşerreflendirdiği te tevhidle İslam'la, imanla müşerreflendirdiği gibi sen de bundan sonra küfrü o kadar çok şey, o kadar çok tehlike göreceksin ki yani nesmen kendini Cehenneme atılıyormuş gibi düşüneceksin ki Allah Azze ve Celle sana imanı sevdirsin. İmanın değerini daha çok anlayabilmen için bir nimetin değerini anlayabilmek için onun tam tersine bakacaksınız ki o nimetin değerini anlayasınız. İmanın değerini anlayabilmek için de kafirlerin hayatına bakaraktan Allah Azze ve Celle'nin denilse bahsetmiş olduğu imanın değerini anlayabilirsiniz. Bakın iman izzettir, şereftir. İman pislikler içerisinde, karnılıklar içerisinde kalan insanları tertemiz bir günde temizleyen bir sistemdir. Ömrünü pislikle geçirmiş, uyuşturucuyla bilmem ne köşelerinde geçirmiş, kolu dövmeli, pislik hayatında yaşayan, dakikası bırak, saniyesinde bile ağzında küfür olan insanları tertemiz yapıp bırak uyuşturucuyu, lan bile kullandırmayan, lan bile demeyi bıraktıran Allah Azze ve Celle'nin hidayetidir, imanıdır. İşte Allah Azze ve Celle'nin sizin üzerinizde olan nimetlerinizi, nimetlerini düşünün, tefekkür edin. Sizin Allah Azze ve Celle'nin üzerindeki en büyük nimeti de hiç şüphesiz ki Allah Azze ve Celle size bahşetmiş olduğu imandır, tevhiddir. Bunun değerini bilin, bunu zayi etmeyin. bunu elinizden geldiği kadar ihlasla süsleyin. İhlas, ne kadar konuşsak, ne kadar bahsetsek hakkıyla konuşamayız, hakkıyla ondan bahsedemeyiz. Yaşamadığımız müddetçe de zaten bize faydası olmayacaktır. Biz ne her ne kadar konuşsak da şöyle şöyle yapıyoruz desek de bu ne olacaktır, bizim aleyhimize şahitlik olacaktır bu sözler. Allah Azze ve Celle ayette ne oluyor? يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَرُونَ لِمَا Ey imar denler! Siz yapmayan, yapmadığınız şeyleri veya yapamayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Kehvuramak da Allah? Bu Allah katında diyor, çok büyük bir sorumluluk, çok büyük bir sorumluluktur senin yapmadığın şeyleri söylemen. Senin yapamayacağın şeyleri söylemen Allah katında çok büyük bir sorumluluktur bir Allah azze ve celle. O yüzden bir amel yapmadan önce kendini bir tar, bir şey demeden önce kendini bir tar. Ben bunu amel ediyor muyum ki bunu söylüyorum? İmam Ebu Hanife'ye bir tane kadın geliyor diyor ki ey imam oğluma söyle bal yemesin aşırı derecede bal yiyor kendisine zarar veriyor. İmamla da vücudunda bal olduğundan dolayı kendisi bal yediğinden dolayı ona diyor ki ey hanım 40 gün sonra gel. 40 gün sonra geldiğinde İmam Azam Ebu Hanife şöyle diyor ki ey çocuğum balı yeme. Bal yeme, bal terk et. Bırak diyor şu geçiş sürecini. Annesi soruyor, ey imam sen diyor kırk gündür bize bizi sadece bu kelime için mi beklettin? Vallahi diyor o gün diyor benim diyor bal diyordum, vücudumda bal vardı çünkü vücutta olan bir şey kırk gün sonra vücuttan çıkıyor. Ben onun vücudumdan çıkmasını istedim, Vücudundan çıktıktan sonra o çocuğa öyle dedim ki tesir etsin, etki etsin. O yüzden sizin kelamınız insanların kalbine etki etmesini istiyorsanız o amel, o anlattığınız şeyler sizin amel etmeniz lazım ki İnsanların kalbine onlar işlesin. İşte bu da ihlasın en önemli sebebidir Müslümanlar. Bir bizim imanımıza bakın, bir de mücahitlerin imanına bakın. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne vuruyor? Zirr-i ve Dinin en zirvesi nedir? Cihâddır diyor. Ve o yüzden dinin en zirvesi olan cihâd bütün amellerin en faziletlisinde cihâd ortamında yaşarsın. Yani seni ahlak olarak İhlas olarak hayır adına ne ameli varsa onların en hayırlısını, en faziletmesini mücahitler yapıyordur. <gülüyor> Ve bakıyorsunuz ki mücahitlerin bir sözü milyonlarca oturan hocalardan daha etkili oluyor. Cihab topraklarından konuşan cihab alimlerinin bir sözü milyonları harekete geçiyor. Okyanuslar öyle bir söz söylüyor ki okyanuslar ötesinden gelip adamlar, ellerinde uçak savar dahi olmayan insanlara efonatılarla, çeşitli silahlarla vahşi bir şekilde katletmek için geliyor. Bu nasıl bir iman? İşte Allah Azze'nin ona kendisine cihat nimetiyle şereflendirdiği, ihlas nimetiyle şereflendirdiği insanların kelamının özelliğine bakın. Bizim onlardan, bizim onlardan neden farkımız var? Neden biz onlara bulamıyoruz diye kendimizi nebis muhasebesi yapmamız lazım. Rabbim size ve bize bunları kolaylaştırsın. Bunlarla amel etmemizi Rabbim nasip eylesin. Velhamdülillahi rabbil amedim. İkinci olarak da davet ve nasihat Müslümanlar. Davet ve nasihat noktasında gerçekten çok tembeliz, çok hantalız. Böyle bir kendimize nefis muhasebesi yaptığımızda davet noktasında neredeyiz? Nasihat noktasında neredeyiz? Amacımız bu meçhidi değerlendirmek, insanlara davete ulaştırmak ama şuraya bakın şurada gözümüzün önünde esnaf var. Hangimiz Allah için bir kere çıkıp şuradaki bir esnafı, abi gel Allah için burada mescidimiz var, burada cuma namazı kılıyoruz, burada cuma günü ders yapıyoruz deyip bir kere bir kişiyi çağırdık. Burada gel, buraya açalım. yaklaşık iki sene belki daha fazlasından başvurdu. Şuradaki esnafla bir tanışmaya gitmedik. Burada ne oluyor? Burada ne açıyor? Kimse bilmiyor. E siz biz burayı için açtık? İnsanlara tebliğ götürmek için. Davet etmek için açtık. E daha niye masraf yapıyorsunuz? Biz gerçekten daveti de yitirdik. Ya amacımız davet, kalmamız davet. E burada, yanımızın yanımızdaki insanlara ulaşamıyorsa şurada, en basından şuradaki esnaf, yanımızdaki adam. Bir sorun, sizi tanıyor mu yani adam? Bir kere bu adamı mi? Bir kere şu yakındaki adamlar çayımızı içmeye geldiler mi? Bu adamlar niye gelmiyor? diye kendimizi sorgulamamız lazım. Dini kendimize has olarak yaşamamız lazım. İnsanlara davete götürmemiz lazım. Bırakın esnafları, kendi yakınlarımızdan bakalım. Şu da o derslerimize, hutbelerimize, annen, babalarımızı veya kardeşlerimizi, kendi öz akrabalarımızdan kaç tanesini getirebiliyoruz? Sülalemizden kaç tanesini getirebildik bu sene boyunca? Yakın akrabalarımıza mahallelerimizden neden çalışmak bu yüzden kendimizi davet noktasına hırsız olmamız lazım. Yani bizim abul Akatımızda şu an, şu zamanda Müslümanların gerçekten üzerine ölümler yağdığı, herkes yani gerçekten çok ihtiyaç zorlu bir şekilde insanlara, muhta Müslümanlara muhtaç olduğu zamanlarda, mücadele olduğu zamanlarda biz kadınlardan, oturanlardan farkımız olarak Allah Azze ve Celle ne mazvediğimiz olacak ki Allah Azze ve Celle de bizi affetsin, mazvediğimizi kabul etsin. Senin davetin mazeret, davetse davet bu yüzden neredesin ki Allah azze ve celle senin davetini mazeret kabul etsin. Allah için kaç kişi getirdin? Burada bu kadar çalışma olmuş. Senin bu sene boyunca topladığın insan sayısı 20'yi buldu mu? 25'i buldu mu? Bunun derdiyle dertlendin mi? İnsanlar akın akın cehenneme giderken senin gözünün önünde kardeşim belki yatak odasında aynı beraber yattığın erkek kardeşin İslam üzere değilken senin horul horul oymandı dedi Müslüman. Tevhidin neresindir seni kardeşim? Senin Ben geçen de söylemiştim. Bir insanın senin gözünün önünde yanmasına, izinin, vicdanın nasıl el veriyor da gözünün önünde bildiğin, ayetlerini bildiğin halde bu amel cehennemlik amel, bu ameli yapan cehennemlik olur olabildiğinde milyonlarca insan bu ameli işlerken onlardan hangisini kurtarabiliyoruz? Davet noktasında kaç kişiye ulaşabiliyoruz? Davet noktasında hırza olan Müslümanlar, Vallahi billahi gözlerimizi açalım, artık şu gaflet uykusundan kendimizi kaldı kaldıralım, şu perdelerimizi açalım artık, şu hakiki manasıyla davetimizi yerine getirelim, davet noktasına hırslı olalım. Senin ihlasın, ilmin olmayabilir ama sen samimi olduğun müddetçe senin samimiyetinle, vallahi ve ile ve billahi ile birçok işler başarabilirsin. Allah Azze ve senin kalbine bakıyor. Samiyetine bakıyor. İnna Allah, laa yanzur ila aizamikum, laa ila sularikum, ولكن ينظر إلى قلوبكم وعمالكم. Allah zinjinsin bedenlerinize gö gösterecinsin, bakmaz. Olaa ki ila qulubikum ve amlikum. O sizin kalplerinize ve amellerinize bakar. Allah Azze ve Celle senin bakıyor Müslüman. kalbine samimiyetine bakıyor, amelleriniz samiyetine bakıyor. Senin kalbin samimi olursa, amellerin samimi olursa Vallahi billahi milyonlarca televizyon öncesine etki insanlardan senin samimi olan kalbin daha çok onları etkileyecektir yani. Sen samimi ol, kalbini arındır, temizlendir. Buraya hafta 10 kişide getirsin, 20 kişide getirirsin. Allah'ın dinine izletirsin. buraya değil, Allah'ın dinine kazandırırsın. Allah'ın dinine kazanırmak Allah için hırslı olmamız lazım. Sabi gibi yaşamımız lazım diyoruz ama kendisini Allah yolunda feda eden işkencelere tabi tutulan bir devenin ayağını, bir ayağına bir deve diğer ayağına deve bağlanıp da vücudundan yarı yarıya yarı bölünen Sümeyye annemizin yolunda gitmemiz lazım eşlerimiz. Ve bizimle Allah yoluna kendini feda eden ateşe, kısmın ateşe üzerine yaslandırıp bir yumruk tanesi boyunca sırtının arasında sırtında şöyle boşluk oluşan Kabbab bin Eret'in işkencesine tabi olmuş Müslümanlar, onlar İslam'ın ilerlemesine, İslam'ın davetin açılması, insanlara, İslam'a girmesine vesile oldukları gibi, şikayet etmedikleri gibi biz ne çekiyoruz Müslümanlar? Daha en ufak bir işkence değil, en ufak bir sözlü hakarette davetimizi bırakıyoruz. Subhanallah, nefis yapıyoruz. Allah'tan korkmak lazım. Yani o kadar işkence gördükleri halde şikayet etmeyen, yani... Habbab bin Eret'in sözüne bakın. E ya Rasulullah bize yardım etmeyecek misin? Diyor. Demiyor ki bak ihsan etmiyor. Ya bu nedir ya böyle bir şey olamaz falan. ikrahı kabulleniyor. Biz kendimize bir kötü bir laf söylediğinden dolayı daveti bırakıyoruz. Adımıza yafta koyulduğuna bir yafta vurmalarından çekilip işte bize terörist diyeceklerinden dolayı, bize işit dolayı, bize kaide diyeceklerinden dolayı davet etmiyoruz. Biz, bunlarda, biz bunlardan korkmamız lazım. Korkulmaya layık olan Allah Azze ve Celle, sen samimi ol, kalbin, niyetin samimi olsun, amelin samimi olsun. Allah Azze ve Celle sana yardım edecektir. Korkma Müslüman, sen çalış. Davetin yap. Sözün kesme. İnsanlara karşı davete hikmetli ol. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın metodu üzerine davet et. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın metodu ne bu ya Aleyhisselatü Vesselam? Beşiru, ve la tünebbiru, yessiru, ve la tuassiru. nefret ettirmeyiniz. Kolaylaştırınız, zorlaştırmanız Aleyhisselatü Vesselam. Vallahi biz de bu metot üzerinden gidersek insanların bize akın akın meyileceğini, İslam'a akın akın meyileceğini göreceğiz. İnsanları kolaylaştırırsak, müjdelersek azapla onları korkutursak dikkatlerini çekmek için ve onlara yük yük demezsek ilk başta şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın, şöyle böyle yapacaksın diye değil de adım adım derece derece kolaylaştırırken yaptığında vallahi sen anlatmadan İnsanlar sana özenecek, ya helal olsun ya, bak Mehmet ne kadar güzel değişti, daha şurada daha önceden, beş sene bir daha iki, iki ay önce Çocuk, ya farklı bir çocuktu, şimdi bunu bu haline soktu, helal olsun demek değil, bu çocuğu dinlemek lazım, bu çocuğun yolundan gitmek lazım, bu çocuğu bir, bu çocuğu değiştiren şey nedir, bir gidelim bakalım bu nereye gidiyor, bunu değiştiren hocalar kimdir deyip insanların gelmesi lazım. Bu noktada kendimizi gayrete geçirelim. Davet listinde kalmayalım. Davet ve nasihatı da bulunalım. Nasihat Müslümanlara yapılandır. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam diyor ki: el nasihat." Din budur nasihattır. "Kul li men?" ki kimin için ya Resulullah? "Lillahi vel kitabihi vel vele vele ve kitabihi ve resulihî ah. ve lil mü'minîn ve li ve Dedik ki Allah'ı için, Allah için nasihat, kitabı için nasihat, Resulü için nasihat. Rasûlü'ne nasihat, ümmetin âlimlerine önlemleri nasihat ve Müslümanların geneline nasihattır din. Din bir nasihattan ibarettir. Yine âlimlerden bir tanesi buyuruyor ki, bir kavim kendi aralarında nasihatı diyor terk ettiğinde Allah azze ve celle onları diyor zillete düşer eder. Biz nasihatı terk ettiğimizde Allah azze ve celle bize zelillik verir, ta ki birbirimize nasihat edinceye kadar insanlara daveti bırakmayalım. İnsanlara davet noktasında hırslı olun. Birbirimize de nasihat noktasında hırslı olun. Birbirimize karşı nasihatı de terk etmeyelim. Birbirimize karşı yumuşak oluyor. Yumuşak dil olalım ki Allah azze ve celle insanlara rahmet edelim ki Allah azze ve celle de bize rahmet edesin. Rasulullah aleyhisselatü vesselamın ile bitireceğim inşallah. La yerhamullahi La yerhamullahi Men la yerhamun nase La yerhamullahi İnsanlara rahmet etmeyene, merhametli olmayana Allah Azze ve Celle de merhamet etmez. Allah Azze ve Celle insanlara merhametli olmamızı ve bunun cebbiyle de Allah'ın rahmetini celbeden müminlerden olmamızda Rabbimize nasip eylesin. Elhamdülillahirrahmanirrahim.